Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Bugün stüdyoda Alp, Orçun ve ben Derya, Tolgay beraberiz. Ee, öncelikle bize Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalardan ve Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Çünkü önemli bir konumuz var ve onların görsellerini de hafta içinde devamlı paylaşacağız. Önemli konumuz tabii ki Adalarda Ulaşım ve Pythonlar. Ee, Şayka Hanım konuğumuz bugün. Şayka Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz size. E Şahika Hanım, Adalılar e, sizi hayvan haklarıyla yakından ilgilenen, hayvanları çok seven, işte adadaki neredeyse e, bütün bu gönüllü çalışmalara katılan e, insan, yani kişi olarak e, tanıyorlar. Adalısınız. E, evinizde hep hayvan beslediniz, beslemektesiniz. Evet. Adalar Belediyesi'nde 13 e, gönüllü grubun faaliyetleriyle ...ilgilendiniz ve ilgilenmektesiniz. Bunlardan biri de hayvanlarla ilgili... ...gönüllü çalışmalarınızdı. Ee, Barınak Gönüllüleri Derneği'nin de... ...üyesisiniz ve İstanbul'daki... ...tüm barınakları, Edirne Barınakları'nı da... ...hatta ziyaret ederek envanter... ...çalışmalar yaptınız. Ee, hayvan hakları... ...ideolojisini, e, çevre... ...ideolojisiyle birlikte düşünmek... ...gerektiğine inandığınızı söylemiştiniz. Bu çok evet. güzel bir evet. şey. Evet. Mesleğiniz kimya mühendisi e, e, esasen bir de İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin üyesisiniz ama bu hayvan sevginiz hatta sizin beslenme tarzınıza bile <gülüyor> geçmiş hafif ve, vejeten evet. teryanlık bir durumunuz var ama kızınız da vegan olmuş vegan. böylece. <gülüyor> Şimdi e, konuya şöyle girelim isterseniz adalarda geçen hafta yine böyle bir, bir sansasyonel haber vardı adalarla ilgili işte adalarda karantina, adalarda rom hastalığı efendim insanlara geçer mi e, falan filan. E, şimdi buradan başlamadan önce... E, Dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapalım. Yani adalardaki durumu bir belirtelim. Motorlu taşıt kullanımının ambulans, belediye ve altyapı hizmetleriyle sınırlandırıldığı adalarda, normal şartlarda ulaşım fayton ile sağlanmakta. Ada yolları aslen yasalarda yazdığı şekliyle tamamıyla yaya yolları. Evet. Daha da önemlisi bir sit alanı. Bahar ve yaz aylarındaki yoğunluk Kullanımda pek çok olumsuz sonucu Ortaya çıkarıyor haliyle Buna hareket halindeki yaya Bisikletler, faytonlar, akülü araçlar Eklendiğinde de işin içinden çıkılmaz bir hal almakta Şimdi uzun senelerdir Ulaşım konusu için çalışıyorsunuz Buradan istersen Şimdi e bu son tram meselesi e Basına yansıdıktan sonra Birdenbire bu Sadece bir at sağlığı meselesi olarak e, gündeme geldi. Halbuki adaların çözülemeyen ve e, aslında 1984'te e, sit alanı ilan edilmelerine rağmen bunun gereklerinin yerine getirmemesi dolayısıyla artan nüfusunun e, hem, hem sürekli hem günübirlik nüfusunun artmasıyla ortaya çıkan e, ulaşım sorununun bir yansıması bu. Burada tabii çeşitli çıkarlar da söz konusu olduğu için ee, bu işte bir ruh ...şeysi çıktı. Tabii bu yalan değil mutlaka var. Siz adalarda ulaşım sorununu çok çeşitli açılardan ele aldınız. Bütün komisyonlarda çalıştınız. Bu at meselesine girmeden bu adaların genel ulaşım sorunu ile ilgili, atların da bunun içindeki yeri ile ilgili bir e, görüş bildirirseniz Tabii. iyi olur. E, tamam. Derya Hanım'ın giriş konuşmasında da belirttiği gibi e, koruma kurulu kararlarıyla e, adalar sit alanı, e, tarihsel, e, doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanı. Ee, ...yine e, üç numaralı koruma kurulu kararıyla da bütün yollar yaya yolu olarak belirlenmiş. Yani kaldırımsız yaya yolu. Dolayısıyla e, burada ulaşım e, bisikletler ve e, faytonlarla sağlanmakta ve sağlanmalı. E, faytonlar ulaşım aracı olarak e, tanımlanıyor. E, turistik gezi amaçlı e, araç değil aslında... Ee, ve bu anlamda da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOMU dediğimiz Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Tuhim Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yönetilmek durumunda. Yalnız adalarda son yıllarda özellikle son 6-7 yılda e, artan bu günübirlik turizm e, yüzünden arz-talep dengesi çok fazla artmış durumda. E, büyük turların e, tur şirketleri e, büyük turlara faytonu da paket olarak eklediği için faytona talep çok fazla olmakta. Dolayısıyla bu e, ihtiyaca cevap veremeyen faytoncular e, işler aksıyor, e, yoğunluk çok fazla e, ...atlarla gerekli e, özeni gösteremiyorlar... ...bunun yanında adalıların da ulaşım hizmeti sağlanamamış oluyor... ...en büyük sıkıntı o... ...son yıllarda adalılar için ayrı bir e, kurvar ayrı, ayrılarak... ...belli saatlerde adalara hizmet eden e, bir faytoncu grup... ...günlük 21 fayton e, ayırarak e, sağlanmaya çalışılıyor... ...fakat e, bu Ruhan meselesine gelirsek eğer... E, faytonlarla ilgili olarak yeni bir konu değil. Yıllardan beri adalarda RUAM vakası görülüyor. Ee, bununla ilgili olarak da Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü e, kontrollerini yapmak durumunda. Yılda iki kez e, ilkbahar ve sonbahar aylarında e, RUAM testi e, yapılarak, tarama yapılarak şüpheli hayvanlar ayrılıyor. karantinaya alınıyor. Pozitif e, 72 saat sonunda e, pozitif ...cevap verirse... ...bu hayvanlar itlaf ediliyor. Yıllara göre e, baktığınız zaman... E, e, ilkbahar ve sonbahar son 5 son yılda RUAM sayılarına bakarsak 2011'de e, sonbaharda 2, 2012'de ilkbahar ve sonbahar toplam 92, 2013'te 90, 2014'te 92 2015'te de 156 e, atta toplam 432 atta RUAM görülerek itlaf edilmiş zaten. Yani, yani nüfusun bu... ıı, turistik baskının askısıyla atların ölümü de böyle bir sanki şey mi? Birbiriyle ee, hayır onun onun onu, bayağı. Yani, onunla ilgisi yok aslında yüksek olmasının sebebi. Ee, yüksek olması bakarsanız son bahardaki taramalarda daha fazla görünüyor. Bunun hmm. iki nedeni var. Bir kaçak girişlerin yapılması, girişte hmm. kontrollerin olmaması. Evet. Bir de ruam bulaşıcı bir hastalık. Yani kendi içlerinde ahırların yeterince temiz olmaması, birlikte kullandıkları ot ve sudan birbirlerine bulaştırmaları. Ruamlı at tespit edilip teşhis edilip ayrılsa bile onun bıraktığı e, yiyecek ve su kabından sağlam atlara yani, da bulaşılıyor. Bu Dolayı, girişte, özür dilerim girişti girişi kontrol etmek yani sağlıklı atların girişini sağlamak kimin görevi? E, aslında ilçe gıda tarım. E, hı hı. E, Müdürlüğünün... Atların hı. tamamen bu denetimi evet. yani kan testi evet. yapılması gerekiyorsa mesela girerken böyle bir hani şeyin adanın tabii sınırı çok belli ya gireceği yer belli bir iskeleye giriyor evet. ve bir kontrollü bir şekilde girmesi lazım girerken bir karneyle mi giriyor yoksa girdiği anda bir şeye mi gidiyor tahlile mi gidiyor evet ee, bu, bu süreci biliyor musunuz? 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanununa göre mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonları bulunuyor yani belediyenin de bir hayvan sağlığı zabıtası komisyonu var bunlar tarafından belirlenen yerlere atların çıkışları oluyor. Atlar genelde Sakarya ve Urfa taraflarından geliyor Bir de her yıl Mayıs ayında Karacabey'de bir hmm. e, panayır düzenleniyor. Normalde oradan gelen atların e, sağlıklı, karneli, denetimli evet. olması gerekiyor ve e, at girişi yapıldığı zamanda da e, ilçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün atları çipleyerek e, 21 günlük karantinada tutması, hmm. testlerinin yapılması ve o şekilde e, adaya girişlerinin olması gerekiyor. Yani, yapılıyor mu? Yapılıyor mu? Kısmen yapılıyor, kısmen yapılıyor. <gülüyor> ve bu anlamda e, bizim İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği'nin çok sık e, sorduğu sorular oluyor e, kaymakamlığa, ilçe tarım müdürlüğüne belediye'ye işte genelde giren çıkan at sayıları kayıtlar tutuluyor mu salgın hastalıklar nedir Ruam için neler yapılıyor Hı -hı. diye bunlarla ilgili de resmi başvurulara yanıtlar geliyor mesela 2012 yılında 10 giriş 14 çıkış olmuş 2013 yılında 17 giriş 13 çıkış olmuş en son 2016'da 416 tane at girişi olmuş Tabii bu girenlerin hepsinin... E, Karnesi var diyebilir miyiz? Bilemiyoruz onları. Ha. Yani kontrollerinin yapılmış olması, öyle giriş yapılması gerekiyor. Ama bu kontrolün yapılması e, ilçe, belediyeye İlçe, belediye ilçe gıda... Hayır, belediyenin ha. hiçbiri Net, yok. Netleştirelim de tamam. İlçe, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne bağlı. Bu buraya Sorumluluk bağlı. Sorumluluk bedenisi. Ulaşım Bedeni. tamamen İBB'nin... E, e, Ukome, Ukome TUMİM'e bağlı. bağlı. E, tam olarak... Tu, tuhim, istiyoruz. ulaşım istiyoruz. Çünkü çok burada midirleyin. bir karmaşa var. Evet. Yetki karmaşası var. Hatta evet. yetki karmaşasından da hiçbir şey yürümüyor gibi ama burada Ukemo <gülüyor> <Ukome>, Ulaşım Koordinasyon <gülüyor> Merkezi <gülüyor> niye hiçbir şey yapmıyor diye bir vatandaş evet. olarak soruyorum. Bunca senedir bir fayton ulaşım Sıkıntısı var ve sorumlusu yani evet. yetkili merci. Orası defalarca adalar protestolar şunlar evet. bunlar yapılıyor. Ama evet. sonuçta planlı bir plansızlık gibi yani adeta kendi haline mi bırakılmış ben evet. mi bunu böyle exajere ettim yoksa? <gülüyor> Faytoncular biraz sahipsiz gibi e, aslında belediyenin Adalar Belediyesi'nin e, sadece e, ölen atları gömmek gibi bir hmm. sorumluluğu var. Bir de ruham taramasında e, belediyenin veterineri e, bulunuyor, görev alıyor. E, daha çok sağlık kontrollerinin e, ilçe gıda tarımda yapılması gerekiyor ama bütün bunlar için e, çözüm bulunabilir. İyi niyetli olduktan sonra yapmak istedikten evet, sonra evet. her şey için çözüm bulunabilir. E, girerken e, kontrolleri yaparsınız, evet. karneleri olur. E, bunların hepsi ilçe gıda tarımda Kayıtlı olur hı hı. Ee, bir de şöyle bir konu var ilçe gıda tarım sadece Ruam'dan ölen atların e, kayıtlarını tutuyor. Bunun dışındaki ölümlerin hı hı. E, kayıtlarını bilmek çok zor ancak belediyede bu işi yapan e, gömü işini yapan e, teknik elemanlardan e, bilgi alarak atların hı hı. E, ne kadarının öldüğünü tespit edebiliyorsunuz ya da mevcut atlardan şu an kalan atları Hı -hı. Peki, Peki adalarda bu durumda e, devamlı kadrolu bir veteriner var mı? Yani bu kadar atın olduğu bir yerde bir kadrolu veteriner olması Hı -hı. lazım. Maalesef e, ilçe gıda tarımda iki veteriner bulunuyor. E, ama e, onlarda at uzmanı veteriner değil, belediyenin de kendi Hı -hı. kadrolu veteriner hekimleri var. Peki bu atları e, yani atlı ulaşımın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler hakkında sizin çalışmalarınız var. Evet. Bunları bir özetleyebilir misiniz? Neler yapılması lazım? Evet. Aslında e, Phaeton araç olarak Phaeton e, sürücü ve atlar için e, üç ...başlıkta değerlendirilebilir... ...yapılması gerekenler... ...bunun için Adalar Belediyesi'nin... ...daha önce hazırladığı bir yönetmelik çalışması... ...vardı ama meclislerden geçmedi... ...ben bu yönetmelik çalışmasını... ...bir dönem Adalar Belediyesi'nde gönüllü koordinatörü... ...olarak görev yaptığım dönemde... ...bu yönetmelik çalışmasının... ...üzerinde... ...çalışmaya başladık... ...hatta Hayvan Hakları Koruma Derneklerinden de... ...görüşler aldık bu konuda... ...fakat bu iş hayata geçmedi... ...daha sonra... TÜHİM Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2014 yılı Kasım ayında Adalar Belediyesi yetkilileri, kaymakamlık yetkilileri, emniyet ve faytoncular odasını da davet ederek bir toplantı gerçekleşti. Burada hazırladığı yönetmelik taslağını bizlere sundular. Buradan da yola çıkarak hepimizden görüş istediler. 15 gün gibi bir süre verildi ve görüş bildirdik. Ama aradan geçen bunca zamanda hmm. hiçbir faaliyet olmadı. Bu dönemde ben faytoncular odası adına, yani seyirci kalmamak bu işe, bir çözümün bir parçası olmak adına, bir şeyler yapmak adına bir sistem kurmayı önerdim. Nasıl üretim ve hizmet sektöründe, bir standartlar var ve bu standartlara uygun sistemler kuruluyorsa bu yönetmeliği de bir standart kabul ederek bu kapsamda çalışma esaslarını belirleyen prosedürler hazırladık. 9 tane ve yaptırımlar için yaptırım cetvelleri maalesef bu da hayata geçirilemedi evet. çünkü faytonlar yazın çok yoğun çalışıyor. Kışında tek ve çift plaka çalışmaları oluyor ayrılıyorlar. Bir gün tek plaka trafiğe çıkıyor. Hmm. Diğer gün çift plaka ya da faytoncular memleketlerine gidiyorlar. Dolayısıyla kış aylarında da bu mümkün olmadı. Hatta kendilerine iletişim, hijyen işte müşteri ilişkileri yönünde, bu tek çift plaka uygulaması döneminde eğitimler de verildi. Ee, yine hem dernek üyemiz hem de ADAAT ve Biz platformundan bir öğretim Hı -hı. arkadaşımız eğitimleri gerçekleştirdi. Yani istedikten sonra yapılmayacak evet. bir şey değil. Dönüller ellerinden geleni yapıyor evet. da nedense evet. etkililerde galiba burada bir sıkıntı var. Peki, Kimse yani vursamadı. Bu şeylerin işte RUAM'ın aşırı çalışmaktan atlar için ondan sonra efendim kötü bakımdan. Falan olduğu söyleniyor Artık e, bir mikrobik hastalık ayrı mesele Şimdi e, bütün bu önlemler Alınsa atlar işte Sizin söylediğiniz o, e, Yönetmeliklerde yer alan usulleri Uygun e, Biçimde de şey dese, Bakılsa atlara e, Bu tür at, e, sorunlar Çıkar mı yani atlara eziyet edilmiş Olur mu? Hayır asla Asla yani e, mutlaka çözülebilir. E, bir kere e, bakımsızlıktan ya da kötü koşullarda olmasından falan da ruam çıkmıyor aslında. Ruam dışarıdan gelen bir yani e, menşeyi belli, e, dış kaynaklı bir şey. Ama adalarda bu hijyen e, sağlanmazsa, ahırlardaki hijyen sağlanmazsa, bir de e, uzman veterinerlerden öğrendiğimiz bir konu var. E, aslında klinik tabloyu faytoncular biliyorlar. Ya bir kanlı burun akıntısı ya deride döküntü ya da işte akciğerlerde öksürükle başlayan bir belirtisi var bu ruhamın. E, ya taramaya sokmadıkları, kaçırdıkları yahut da ilk taramada e, şüphelenilip ikinci taramaya getirmedikleri için e, yaygınlaştığı e, olabiliyor. Şimdi durumlar. küçük ara veriyoruz. Arabaya sen bin, faytona ben, <gülüyor> Müzeyyen Sener. <gülüyor> Yanakların an olmuş koyak mı içtin Ah koyak mı içtin Ah İçtiğimiz konyak, Mezemiz kaymak Sen kimin yarısın yavrum her yanın oynak Ah anne ben anla sen de da ben ah kızını da ben Bir saçtım pınardan gömrün boyadı dilim saçımdan he Yavrum doyamadım tadımdan hey Bana yardan geç derler mi Yavrum nasıl dolamam o yardan hey Yavrum nasıl geçem o yardan hey Hey Bursa mısın hadi kale gelin Çaydan mı geçtin Yanakların al, al olmuş koyak mı içtin? Ah koyak mı içtin? Hel! İçtik miz koyak kaymak. Sen kimi yarısım yavrum? Her yanın oynar. Ah her yanın oynak. Arabaya sendin. Haydi tonla ben kızını da sen al olgunu ben al ben. Evet Dünya Miras Adalar programını dinlemektesiniz. Konuğumuz Şahika Savran ve konumuz ulaşım. Faytonlar atlar. Biraz önce e, ara vermeden önce bir konuya değinmiştik bu atlara iyi bakılması, kötü bakılması Bu atların çalıştırılması onlara bir eziyet midir? Hayır, tam tersine at çalışmadığı zaman fizyolojik olarak ve anatomik olarak çalışması gerekiyor. Gücünden düşüyor. Hı -hı. Belli saatlerde işte beş saat, altı saat sürekli çalıştırılabiliyor. Zaten her faytonun en az dört atı oluyor, değişim yapılıyor. Atlar tam tersine çalışmadığı zaman da bir kedi köpek Köpek gibi bakamıyorsunuz. Hı. Ahırda bakamıyorsunuz. Kapalı tutamıyorsunuz. E, hareket halinde olması lazım. Koşması evet. ve padok alanları dediğimiz ormanlık Hı. bölgede e, yerlerin tahsis edilmesi lazım. Ama kedi köpek gibi dediniz fakat o da bir evcil hayvan. Biz atları evcilleştirmişiz. Yar Peki evcil. e, şöyle bir şey. Yazın yüzde otuz bir artış var e, faytoncularda ve talep de arttığı için haliyle. E, doğru mu biliyorum? Aynı... Şehirdeki taksiciler gibi bir sürü faytonu olanlar var ve bunları dışarıdan gelen bu kişilere kiralıyorlar ve günlük bir ücreti var bunu bana getir gerisini ne yapıyorsan yap kalan senindir deniliyor bu işte acayip bir şey bu korkunç bir şey bu hayvan haklarına aykırı bir şey değil mi? E aslında o sürücülerin e, davranışıyla ilgili yani bu yöntem Hı. yanlış bir şey değil. E, birden fazla arabası olan faytoncular, faytoncu esnafı e, verebiliyor, sürücülere kiralayabiliyorlar. E, o sürücünün e, eğitimli olması gerekiyor, e, ehliyetinin olması gerekiyor. Bunun için hazırladığımız işte o e, çalışma esasları tam anlamıyla Hı. uygulansa fayton için, atlar için, sürücüler için yapılması gereken her şey orada detaylarıyla belli. Eğer bir sistemi kurarsınız, yönetirsiniz, uygularsınız, yönetirsiniz ve denetlerseniz hiçbir sorun kalmaz. Sonuçta e, uygunsuz bir şey gördü, görüldüğü takdirde de e, iyileştirme yoluna gidersiniz. Yani iyi, ni iyi niyet olsa bunların hepsi gerçekleşebilirdi. Faytoncu esnafı da e, pek sıcak bakmadı. E, yerel yönetim aynı şekilde... E, ukome aynı şekilde. Dolayısıyla o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Hı. Faytonların e, kaldırılması ya e, da azaltılması ve motorlu araç trafiğine ha. açılması. Evet esas konuya e, geldik. <gülüyor> faytonlar kaldırılsa <sanırım> ne olur? Halbuki, <gülüyor> halbuki bu aslında öyle anlıyorum. Sizin anlattıklarınızdan bu ulaşım sorunun doğru, konusunun doğru yönetilememesinden atların atlı ulaşımının doğru yönetilememesinden kurallara bağlı yönetilememesinden ilergelen evet. bir sorun. Bu motorlu araçların ortaya çıkmasının nedeni. Evet motorlu araçlar aslında e, sadece kamu hizmeti gören e, kurumlar için e, olması gerekiyor. Ama şu an bir istatistik yaptığımızda 28 tane ayrı kurumun motorlu aracı var. Bunların Hı. sayısı 350'lere e, gelmiş durumda. Esas en büyük evet. sorun da akülü araçlar. E, 1000'e yakın e, ruhsatlı, 1000 adet de, e, ruhsatsız akülü araç trafikte. E, kiralık bisikletlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Dolayısıyla böyle bir trafikte e, faytonların rahat hareket etmesi mümkün değil. E, bir de e, at parlamaları dediğimiz olay gündeme geliyor bu son dönemde. E, çünkü e, fayton yolda giderken karşısında bir bakıyorsunuz bir inşaat kamyonu e, yahut bir kepçe ile karşılaşıyor. Başka bir motorlu araçla karşılaşıyor. Ya akül araç ve bisikletler Dolayısıyla böyle bir karmaşa ve bunun içinde sanki faytonlar fazlalıkmış gibi akülü araç ve kiralık bisiklete yol veren bir yöntem benimsenmeye çalışılıyor. Yani hayal ettiğimizde faytonları kaldırdığımızda bize oldukça şey bir vahim tablo bekliyor esasında hem imar planlarının bugün bu kadar konuşulduğu Maalesef. durumda bu şey de e, önünü açıyor. Maalesef programımızın sonuna geldik ama sizi herhalde bir kez daha ağırlamak isteriz. Çok İnşallah. teşekkür ederiz Ben Şayi çok Hanım. teşekkür ediyorum böyle bir fırsat tanıdığınız için. Evet, Sağ olun. E, bugün adaların ulaşım e, konusunu konuştuk ama daha sadece kapısını araladık. Evet. E, trafik yükünü çoğaltan araç sahipliği bireysel konforun ön planda tutularak Toplum olma beceri ve kültürünü geri plana iten bir durum var şu anda adalarda. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yumuşak bir karın adeta. Efendim bize tekrar ediyorum. Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan ulaşabilir. Görsellerimizi görebilirsiniz. Tekrar buluşmak üzere Salı'ya. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.